Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada'da düzenlenecek olan Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali Bifet, bu sene 9. yılına giriyor. Covid-19 salgından dolayı son 2 sene. Online olarak izleyicisiyle buluşan festival bu sene tıpkı önceki senelerdeki gibi ziyaretçilerine yine Bozcaada'ya davet ediyor. Filmler her sene olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek. Bu yıl 9.sü gerçekleştirilecek olan Bozcaada Ekolojik Belgesel Film Festivali (Bifet) 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada'da seçilen filmler Fethi Kayalp Büyük Ödülü için yarışacak. Bifet 2022 her yıl olduğu gibi bu yıl da sorunların büyüklüğünü gizlemeden paylaşıp daha güçlü bir dayanışmanın temellerinin atıldığı mecralardan biri olma umudunda. Bu sene tekrar herkes Bozcaada'ya davetli 12-16 Ekim tarihlerinde takvimlere not edebiliriz. Dünyanın önde gelen araştırma kurumlarından Almanya merkezi Max Planck Enstitüsü ve Kıbrıs Enstitüsünün ortak araştırmasına göre. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacak. Yayınlanan raporda Türkiye dahil bölgedeki ülkelerin gelecek yıllarda sıcak hava dalgaları, kuraklık, toz fırtınaları, aşırı yağış gibi krizler yaşayacağına dikkat çekildi. Bilim dergisi Reviews of Geophysics'de yayınlanan araştırmada gereken önlemler derhal alınmazsa, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun ciddi bir iklim krizinin etkisi altına gireceği belirtildi. Bölgenin iklim değişikliğinin merkezi olarak tanımlandığı raporda, bölgede sıcaklık artış hızının küresel ortalamanın neredeyse iki katı olduğu vurgulandı. Halihazırda, bu yüzyılın sonuna kadar bölgede sıcaklıkların 5 dereceye kadar artacağı, özellikle yaz aylarında benzeri görülmemiş. Kavurucu sıcaklar yaşanacağı tahmin ediliyor. Rapora göre yağış miktarının da azalmasıyla bölgede çok ciddi bir su ve gıda krizi yaşanacak. Tüm ekonomik sektörler krizden etkilenecek. Bölgede yaşayan 400 milyon kişi çok yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalacak. Su seviyelerinin yükselmesiyle birçok yerde kıyı bölgeler ve tarım alanları yok olmanın eşiğine gelecek. Raporda iklim krizinin vuracağı ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Katar, Suriye ve Suudi Arabistan'da yer aldı. Ayrıca siyasi krizlerin ve çatışmaların da yaşandığı bu bölgede ülkelerin iklim kriziyle mücadele için bir araya gelmesinin de ne yazık ki zor olduğu kaydedildi. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi, CREA analizine göre Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana geçen 6 ay içinde petrol, gaz ve kömür ihracatında elde ettiği kazanç, İşgalin toplam maliyetini geride bıraktı. Rapora göre Rusya'nın en büyük fosil yakıt ithalatçıları arasında Türkiye 3. sırada. Rusya savaşın başladığı 24 Şubat tarihlerinden 24 Ağustos'a kadar 6 aylık süreçte fosil yakıt ihracatından 158 milyar euro gelir sağladı. İşgalin şu anda kadar Rusya'ya olan maliyeti ise 100 milyar euro diye tahmin ediliyor. Yani 158 milyar fosil yakıtlardan kazan. 100 milyar savaşa yatır. Rusya'nın fosil yakıt ihracatının %54'ünü temsil eden 85 milyar dolarlık bölümü ise Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıldı. Savaşın başlangıcına kıyasla toplam fosil yakıt ihracatında %18, Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatta ise %35'lik bir düşüş yaşandı. Avrupa Birliği'nin kömür ithalat yasağı Rusya'nın başka alıcı bulamaması nedeniyle en etkili yaptırım oldu. Sadece Çin Rusya'dan ...kömür ithalatını arttırdı. Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı... ...son 6 ayda işgal öncesi döneme göre %30 arttı. Yani bir bakıma işgali biz finanse ediyoruz. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu EPDK raporlarına göre... ...Haziran ayı sonunda Türkiye'nin ham petrol ithalatında... ...Rusya, Irak'tan sonra ikinci sırada. Yeni bir çalışmaya göre çevresel yıkım nedeniyle... ...Amazon yağmur ormanlarının bir kısmı devrilme noktasına geldi... Bir daha asla toplanamayacağı söyleniyor. Raporda devrilme noktası bir gelecek senaryosu değil. Daha ziyade bölgenin bazı bölgelerinde hali hazırda mevcut durum. Brezilya ve Bol Bolivya'dan tüm ormansızlaşmanın ve bozulmanın %90'ı yoğunlaşıyor diye belirtildi. Amazon jeoreferansı sosyal çevre bilgi ağı yani RISC bilim insanları şimdiye kadarki en büyük Çalışmalardan biri olan Amazonia Against the Clock'u üretmek için Amazon Havzası'nın yerli organizasyonları koordinatör yani COICA ile birlikte çalıştı. 511 ulusu ve müttefikleri temsil eden Amazon yerlileri örgütleri 2025 yılına kadar Amazon'un %80'inin kalıcı olarak korunması için küresel bir anlaşma çağrısında bulunuyor. Orijinal ormanlık alanın yalnızca %74'ünün kaldığı göz önüne alındığında %80 hedefi büyük bir mücadele gerektiriyor. Acil eylem sadece hala ayakta duran ormanı korumak için değil, aynı zamanda bozulmamış arazi eski haline getirmek ve %80 seviyesine geri dönmek için de gerekli. Raporu koordine eden Ekvatorlu bilim insanı Alicia Guzman, ''Hedef hakkında zor ama yapılabilir.'' Her şey ormanda yaşayan yerli insanların katılımına bağlı, dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.